Razı olacağı amelleri sevdirsin, razı olacağı amelleri işleyen samimi kullardan eylesin. Sevdiği insanların sevgisini bize versin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. İndirmiş olduğu emir ve nehileri hayatına geçiren, yüksünmeyen, kibirlenmeyen samimi insanlardan eylesin. Allah gidişatımızı düzeltsin. Rızkımızı helalinden, güzelinden, bereketinden versin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizlere mesul tutmasın. Bugün verilen akika yemeğini de Allah Azze ve Celle kabul eylesin. Kardeşimizi İslam ile rızıklandırsın. Allah'a Dinine itaatkar fısın, annesine babasına itaafkar bir çocuk heylesin, İslam alimlerinden şehitlerden heylesin. Evet, sohbete devam edecek olursak, tevekkül dersinin devamı niteliğinde bugün dördüncü, yanlış hatırlamıyorsam, en son sebat kelimesinde tevekkülle alakalı sebatı Direkt etkileyen etkenlerden bir tanesi de terbiye meselesi demiştik ve bugüne bırakmıştık bu maddeleri. Evet, terbiyenin gerek ferden, gerek toplumdan, gerek cemaat olarak insanın üzerinde çok büyük etkisi vardır kardeşlerim. İnsanın almış olduğu terbiye, Aile terbiyesi, ilmi terbiye, imani terbiye, şuurlu terbiye veya kademeli terbiye dediğimiz terbiye şekillerinin alınması insana birçok şeyi kazandırır, almaması da birçok şeyi ne yapar kaybettirir. Yani insanı başı boş bıraktığın zaman ki başı boş yaratılmış değildir, belli bir nizamla ölçüyle yaratılmıştır. Sosyal bir varlık olan insanı Ne kadar sosyal bir varlık, ne kadar kültürlü, terbiyeli, edebli olursa olsun, alıp bunu balta girmemiş bir ormana koysanız, altay hiç kimseyi görmese, altay sonra onunla karşılaştığınızda hayvanlar gibi boğuk sesler çıkardığını, onlar gibi düşündüğünü, onlar gibi hareket ettiğini, hırçınlaştığını ne yaparsınız görürsünüz. Aynen dinimizde Ali sallallahu aleyhi ve selamın Gelen sözlerine baktığımızda köyde yaşayan ne olur? Kabasabı olur diyor. Avcılıkla uğraşan, sürekli bununla iştikal eden kafil olur diyor. Yani insanın oturduğu yerde, yaptığı işte kendisine ne yapabiliyormuş? Sirayet edebiliyormuş. Veyahut koyun çobanı mülayim, keçi çobanı aksi, deve çobanı ise küfürbaz olur diyoruz. Yani yapılan her işin insana kazandırdığı, kaybettirdiği, verdiği karakter var. Öyleyse kardeşlerim, insanın bulunduğu hale, gidişatına, aldığı nefese dahi ne yapması, dikkat etmesi gerekir. Belirli bir aşamayla、e, anlayarak elde edilen imani ve ilmi terbiye sebati gerçekleştiren faktörlerin içinde. En temel bir faktördür. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen o ikinci kuşak sahabenin yani sahabenin çocuklarını düşünün onların、e, yüklenmiş olduğu dava bugüne kadar ne yapmıştır? Gelmiştir. Sıfırdan imani olarak mescitte terbiye olan o insanlar. Kur'an öğrenmiş Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından öğrenmiştir dini öğrenmiş direkt mescitte ne yapmış birinci ağızdan dinini öğrenmiş en ufak bir insanların sapmalarında mesela bir mescide birisi geliyor insanların halka halka olduğunu her birinin başında bir insan la ilahe illallah diyor herkes la ilahe illallah diyor falan sahabe geliyor onlara dikilip ne yapıyor siz ne çabuk sapıttınız Hayırda Allah'ın Resulü'nü, onun ashabını mı geçtiniz? Onun yapmadığını neden yapıyorsunuz? Yani almış oldukları imani, ilmi bir terbiye, dinde bidatın önünde ne yapıyormuş? Geçiyormuş. Eğer terbiye almadan bir şey yapıyorsan, yani、e, İslam'da biliyorsunuz ifrat ve tefrit, önde gidenler, arkada kalanlar var. İfrata düşenler ne yapmışlardır? Allah'ın dinini sorgulamışlar, peygamberlerinin sözlerini sorgulamışlar ve ne yapmışlardır? Hayata geçirmemiştir. Peygamberleri öldürmüşlerdir. Tefrite düşenler emr olunmayan işler yapmışlar, dinde yeni yeni ibadetler ipsadetmişler. Yine de uymayıp kendileri yoldan çıkmış fasıklardan olmuşlar. İşte ilmi bir terbiye olmadı mı? İnsanların da ne yapmıyor? Hayata geçirmesi zorlanıyor. Şimdi. İmani bir terbiye insana ne kazandırır? Kalbe vicdana korku, ümit, sevgi ve canlılık kazandırır. Kur'an ve sünnet ifadelerinden uzak kalma, insanların sözüne tutunma neticesi ortaya çıkan donukluğu ne yapar? Yok eder. Çünkü imani bir terbiye, Allah'ın dininin emrettiği bir terbiyeyi ile insanların zalimlik yaptığını göremezsiniz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, eğer birinin boynundan İslam bağı çıkacaksa, ondan alınan ilk merhamettir diyor. Eğer diyor, ondan İslam bağı çıkmışsa, merhametin de eserini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ama imanlı olan bir insanda, Allah korkusu onu ne yapacaktır? Sürekli frenleyecektir. Veyahut birisi bir şey yaptığında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Allah'tan kork diyordu. Yani onu ne yapıyordu imani bir değerlen durduruyordu. İlmi terbiyeye de baktığımız zaman bu da kardeşlerim sahih delillerin üzerinde durmayı sağlar takliti hoş olmayan fırsatçılığı veya ot mesobi insani、e, görüşleri ne yapar ortadan kaldırır. İnsanın ilmi olarak terbiye alması helalı haramı kaynağından öğrenmesi, dinin değerlerini、e, veyahut yapmış olduğu amelin kaynağını öğrenip hayatına geçirmesi, onun her türlü、e, şuursuzluğa, taklite veyahut、e, herhangi bir mezhebe bağlılığının önüne ne yapar? Geçecektir. Yani insan amel etmeden amel edeceği şeyin delilini bildiği zaman onu yolundan kim ayırta edebilir? Hiç kimse. Bakın Ali sallallahu aleyhi ve sallam insanlara yani ashabına aptest almayı öğretti mi öğretti. Aptestin başka bir alış şekli var mı? Birisi yok şuraya kadar yok birisi buraya işte aptestin farzına bir yere bakıyorsun biri dört diyor biri beş diyor biri altı diyor biri yedi diyor. E şimdi farz diyoruz kardeşler birine göre dört birine göre yedi ise o zaman beş diyen birine göre dört diyenin aptesti nedir? Geçersizdir. Farz deniyor çünkü. Veyahut gene abdestten gidelim. Abdesti bozan haller eğer ilmi bir terbiyede gelen naslarda yoksa sen işte kadına dokunmak abdesti bozar dersen, işte kan çıkınca abdesti bozar dersen misal,、e, bu yanda da yoksa neye göre bozar, neye göre bozmaz. İnsanları bu ne yapar? Yol ayrımına getiren noktalardan bir tanesidir. Düşünün mesela Şafi mesela bir kadına dokan mısın? Aptest alacan gerek der. Aptestin bozulduğuna hükmeder. Halbuki Ayşe annemiz derdi ki, Ali sallallahu aleyhi ve sallam mesicide çıkardı, hanımlarından birini öperdi. Aptest almadan ne yapardı? Namaz kılardı diyor. E şimdi Ali sallallahu aleyhi ve sallamın bozmuyorsa, e bize öğreten kim? Örnek kim? Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Öyleyse onun bozmuyorsa. Senin de ne yapmaz? Bozmaz. E bozar dediğin zaman ondan getirmen gerekir. İşte ilmi bir terbiye insanın sebat etmesine, şuurlu olmasına, zihninin bulanmamasına ne yapar? Sebep olur. Ama insanoğlu eğer doğru ilmi bir terbiye elde etmez, kitap diye gider, şap şekerle uğraşır, ilmi diye gidip de sağda solda felsefeyle şundan bundan veya gelip, Uydurma, artık hikaye her ne varsa onlarla uğraşırsa zihni yine ne yapmaz? Berraklaşmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı iki tane ağır emanet vardır. Bunun birisi Allah'ın kitabı, birisi de nedir? Resulullah'ın sünnetidir. Bu her ikisi ta Kevser havuzuna kadar birbirinden ne yapmayacaktır? Ayrılmayacaktır. Her kim buna tutunursa, her kim bunu öğrenirse... Eğer kim bunu hayatına geçerirse, kıyamete kadar yaşasa dahi kimseyle, müslüman olan biriyle ihtilafa ne yapmaz? Düşmez ta ki bununla amel etmeyen biriyle karşılaşana kadar. Bununla amel etmiyorsa o insan muhakkak ki seninle ne yapacaktır? Karşı karşıya gelecektir. Nasıl? Öyle lakin ama fakat kelimeleri girdi mi o iş ne yapılıyor? Bozuluveriyor. Doğru ama ne ama? Sahabeden Allah ve Resulü'nden bir şey geldiğinde ama lakin veyahut fakat şöyle yapılması gerekirdi diye bir söz var mıydı? Yoktu. Allah ve Resulü her şeyin en iyisini ne yapar? Bilir. Bitmiştir. Yine şuurlu bir terbiye kişinin kötülerin yollarını, İslam düşmanlarının planlarını öğretir. Gündemini bilir, olayları tam olarak kavrayarak ona göre hareket eder. Bu şekilde sınırlı sayıda insanın bulunduğu küçük toplumlarda kabuğa çekilme ve içine kapanma olayları da ne yapar? Önlenir. Çünkü bizim dinimizde ahkamı, sosyal yaşantıyı sağlayan hak hukuk olduğu gibi bir de bizim fitenbablarında zikredilen naslarımız vardır ki. şu gün şu tarihte şu olacak diye gelmez ama bunları umumen işte şu şöyle olduğunda işte falan duman çıktığında veyahut güneş şuradan doğduğunda Fırat'ın suyu kesildiğinde gibi birçok alametler bize ne yapılmıştır bildirilmiştir ki bunları takip eden bir Müslüman hem başına geleceği Müslümanların gidişatına bakarak kestirebilir hem de bunun önlemini ne yapabilir alabilir ve içine kapanıp da dinine cemaatine Müslümanlara ne yapmaz küşmez. Yine kademeli terbiyeyse Müslümanı aşama aşama ilerletir, ona dengeli bir planlamayla olgunlaşmanın basamaklarına yükseltir. Bununla aklına gelenin söylemenin aceleciliğin zararlı çıkışları ne yapılır? önüne geçilir. Çünkü terbiye sisteminde ne vardır? Her duyduğunu nakletmek Müslümana, yalan namına nedir? Kafidir. Başka Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya da sus. Bunlar nedir? Kademeli terbiyeyle insanların almış olduğu şuur hem toplumun içinde toplumu yönlendiren bozan değil toplumu hayır kazandıran, hayra sevk eden, şerre değil, toplumdaki insanları, fertleri birbirine yapıştıran, aradaki boşlukları gideren, çatlak çıkaran değil, yapar. Ama terbiye yoksa, şuur yoksa, ağzından çıkanı kulağa duymuyorsa, her önüne gelen lafı alıp, ona buna sürüklüyorsa, ondan alıp, ona götürüyor. Hem hayır namına, Laf taşıyorsa hem cennetin kokusunu duyamayacak hem de o safa o camaata geldiğinde eski temizliği eski güzelliğini yapacak bulamayacak budur. Çünkü birinin sevdiğiniz insanın、e, size kötü bir söz söylediğini birisi getirip size taşırsa sevginizin o an yüzse sıfıra indiğini görürsünüz o an için. Sonra düşündüğünüzde. Belki doğru değildir, belki şöyle değildir, yanlışlıktan söylemiştir. Çi yorumlar artabilir ama o an için sizin de psikolojinizin ne yapar bozulur. Öyleyse laf getirme götürmenin doğru bir şey olmadığını, aksine küstlerin arasını yapmak için bile yalan söylemediğinde nedir? Cahizdir. Öyleyse hayır olan dinde ne varsa onu seçmek gerekir. Neden? Bakın. Sebat'ı getiren bu unsurların önemini daha iyi anlamak için Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ve kendimize soralım. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin Mekke'de kendilerine baskı uyguladıklarında sabırlarının kaynağı neydi kardeşlerim? Bilal'a, Musab'a, Yasir, Yasir ailesine, diğer mazlumlara hatta ashabın önde gelenleri boykot sırasında Diğer zamanlarda nasıl sebat ettiler? Onların bu kararlılıkları kişiliklerini aydınlatan nübüvvet ışığının köklü terbiyesi olmadan gerçekleşebilir miydi? Bilal o kadar acıya nasıl dayandı? Musab, ey anacım bin tane kafan olsa hepsini de tek tek versem, ölsem yine de beni hak davamdan ne yapamazsın? Döndüremezsin dedi. Yasir ailesi ne yaptı? İlk şehittir. Devenin birine bir ayağı, öbür deveye bir ayağı bağlanarak ikiye bölünen o Yasir'in annesi ilk şehit değil mi Sümeyye? Ehad, Allah, yani Allah'ın isminden başka bir şey söyledi mi? Peki ona bu kararlılığı Bu sebatı, bu tevekkülü ne verdi? İmani bir terbiye verdi. Köklü bir vahiy terbiyesi verdi. Öldüğünde, onlara katlandığında cennete gireceği kendisine ne yapıldı? Öğretildi. Bunlara Allah için katlandı. Dininden dönmeyecekti. Putlara ne yapmayacak? Tapmayacak. Kur'an'a gidelim ifadeye. Firavun'un sihirbazları iman edene kadar Musa Aleyhisselam'a o ana kadar kafir değil miydi bunlar? Hem de kafiri ayakta tutan birisi değil miydi? Ama Musa Aleyhisselam'a verilen mucizeyi görünce, ki kendileri hilenin ne olduğunu en iyi bilen, yapan insanlar anladılar ki Musa'nın getirdiği hile değil, apaçık bir mucize var. İman ettiklerinde başlarına ne geleceklerini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Firavun gibi bir zalimin onları ağaç budar gibi bu diyacağını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Ve Firavun onlara ne diyor? Ayet-i Kerimelere bakın. Bugün diyor sizi akşama bırakmayacağım. Hepinizi ağaç doğrar gibi ne yapacağım? Doğrayacağım. Onlar ne diyor Firavun'a? Vallahi ne yaparsan yap sen bizi dinimizde sabırlı bulacaksın diyor, kararlı bulacaksın. Bunlara bu kararlılığı, bu sabrı, sebatı veren neydi kardeşlerim? İmanı İman bir terbiye, Allah terbiyesi. Bir olan Allah inancıdır. Eğer bu inanç varsa insanın ayağa yere ne yapar? Sağlam basar. Kafiri ister ister nice insanlar gördüğü zaman. Tabanları ne yapar? Yağlar. Ama nice az topluluklar ne yapar? Kafirleri galebe çalar. Bu nedir? Buradaki sebat imani bir terbiyenin, kademeli bir terbiyenin vermiş olduğu nedir? Bir sebattır. Yine mesela Habbab bin Eret'in efendisi demir şişleri kor haline gelinceye kadar ısıtıyorlardı. Sonra onun çıplak sırtına koyuyorlardı. Sırtının yağları eriyordu ama hiçbir sesini ne yapmıyordu çıkartmıyor ve sabrediyordu. Yahu düşünün bir insanın sırtına kor konuyor, demirler konuyor, yağı eriyor, kıkı çıkmıyor. Onun o kıkının çıkmamasına sebep Allah inancıdır. Allah'ın Azze ve Celle'nin dininin öğretileriyle ne yapmıştır? Yetişmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın, taşıyamayacağımız yükü bizlere vermesin. Bağlar, zincirler, Medine döneminde yaşanan birçok olaylar, Hunayinde Müslümanların çoğu hizmete uğradı, kimse batetti, imanı bütün olan insanlar sebat sebatetti. Şimdi İslam'a yeni girenler mi sebat eder? Yoksa ilmi imani bir terbiye alanlar mı? Hangisi? Öyleyse uzun bir terbiye gören o müminler diğerlerinin önüne ne yaptılar? Örnekler oldular ve onların da terbiyeli olmasına sebat göstermesine ne yaptılar? Sebep oldular. Öyleyse kardeşlerim kendimizi öğrendiğimiz imani değerlerle terbiye ederim. Yani onları gösterelim. Dilimizde imanın eseri olsun. Gözümüzde imanın eseri olsun. Kulaklarımızda imanın eseri olsun. Hal, hareket, düşünce, eyleme dökeceğimiz bir söz, bir amel her neyse imanın neyi olsun bir tezahürü olsun. Yani bir Müslüman olduğumuzun bir göstergesi olsun. Eğer bunlar yoksa Demek ki imani bir terbiye de yok. Öyle mi? Hayal yoksa bir şeyler de yok olmuş demektir. Çünkü hayal diğer dersleri hatırlayacak olursanız imanla orantılı bir şeydir. İman arttıkça hayal de artar insanda, iman eksildikçe hayal de ne yapar? Eksilir. Öyleyse bu terbiyenin insana kazandırdığı ve sahabelerin Başlarına onca mesele geldiğinde dayanıklılıklarını sebat göstermelerinin altındaki yatan alt yapıyı öğrenelim. E.、Evet. Yine etkenlerden bir tanesi Müslümanın bulunduğu yolun doğru olduğuna güvenmesi. Çünkü insan doğru yolda olduğunun güvenine eriştikçe yürümedeki kararlılığı ne yapacaktır? artacaktır. Dinine güvenecek. Dininin doğru olduğuna, değerlerinin doğru olduğuna ne yapacak? Gülenecek ve bunu asla sorgulamayacak. Şeytanın vesvesesine asla ne yapılmayacak, kapılmayacak. Bakın Kuranda İbrahim aleyhisselamla Nemrut'un kışasında Nemrut ne yapıyor? Ben hem öldürülür hem diriltirim diyor. İbrahim aleyhisselam nasıl olur yani sen Allah'ın Yaptığı bir şeyi sen nasıl yaparsın diye ne yapmıyor, sorgulanmıyor. Dinini masiya hiçbir zaman ne yapmıyor, yatırmıyor. Samimi şuurlu bir Müslüman da ne duysa duysun, yaşadığı asırda hangi ortamda olursa olsun, dinini ve değerlerini asla masiya yatırıp ne yapmayacak, sorgulanmayacak. Eğer haram gelmişse, sen o haramı alıp sorgulanmayacaksın. Falan yerden şu geliyor, filan yerden bu geliyor. Yav şeytanın sana getirmeyeceği bir şey mi var? Sağından, solundan, her tarafından seni kuşatacak diyor. Sana şükreden çok az bulacak diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Senin ve benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Öyleyse Müslüman bulunduğu yola ne yapacak? Gülenecek? Güvenmezse ne olur? Geçen yıl başından önce kardeşimizin biri eski sohbetlerden bir şey kesmiş. Ben unutmuştum bu hikayeyi. Allop bir misale. Allah razı olsun. Demek ki sohbetler iyi dinleniyor. Demek ki o anki bir şeye göre bir misal vermişiz. Yahudi birisi diyor ki ben Yahudilikten çıkacağım, Hristiyan olacağım diyor. Gidiyor Hristiyan oluyor. Beğenmiyor. Diyor ki ben Müslüman olacağım diyor. Müslümanlara geliyor. Diyor ki sen neydin? Bir de Yahudi ydin. Beğenmedim. Hristiyan oldum. Onu da beğenmedim. Müslüman olacağım. Müslümanlar da diyor ki ya diyor sen ondan çıktın. Onu da beğenmedin. Sen diyor araştır. Yarın buna da girip çıkma. Önce dini öğren. Hoşuna giderse gir bir daha çıkma. Tamam diyen Agop ölüyor. Müslümanlığı da öğrenemeden Şimdi Yahudi mezarlığına götürülüyor, Yahudiler almıyor. Agop Yahudilikten çıktı. Hristiyan mezarlığına götürüyorlar, Hristiyanlar diyor ki Agop bizi beğenmedi. Müslümanlara götürüyorlar, herkesi alır diye. Onlar da diyor ki araştırma safhasındaydı, Müslüman olmadı. Biz yapacağımız bir şey yok. Karısı ağlamaya başlıyor, lan Agop diyor. Musa'yı beğenmedin, İsa'yı kızdırdın. Muhammed'de bulamadın, ah böyle ortada kaldın işte diyor. Yani insan bulunduğu yere, gittiği yola、e, kendini vermez, güvenmezse veya ot nasıl diyeyim? Darı mı de şöyle bir rivayet geliyor. Ömer bin Abdullah zıla birisi geliyor diyor ki, gel diyor, Ebubu Rahman diyor seninle bir şey yapalım, tartışalım. Diyor ki Ömer bin Abdülaziz ben dinimi biliyorum diyor. Dinimi asla tartışmaya açmam diyor. Çünkü her kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Ve dinle de ne yapmaz? Güvenmez. Değerlerine de güvenmez. En son ne der? Ey Musa sen de Rabbin de git onlarla savaş der. Ama Az bir terbiyeyiyle en sert Allah Resulüne ne dedi? Ey Allahın Resulü, biz sana Mursa'nın kavmının dediğini demeyeceğiz. Vallahi sen bize atını denize sür desen, biz denize ne yaparız? Süre, işte bu kararlılık, bu sebat İslamı terbiyeden sonra gelen bir şeydir. O yolun doğruluuna inanmadan sonra gelen bir sebattır kardeşlerim. Yine sebatın etkenlerinden bir tanesi yüce Allah'a daveti pratik olarak uygulama. Bu da insana ne yapar? Güven sağlar. Öğrendiğini de insan iki kere ne yapmış öğrenmiş olur. Nefis hareket etmezse ne yapar? Bozulur. Dışa açılmazsa çürür. Nefsin dışa açılabileceği en yüce alanlardan birisi de Allah'a davettir. Davetse La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarıdır kardeşlerim. Maalesef bizlerin en gevşek, en ihlatsız, samimiyetsiz olduğumuz noktalardan bir tanesi var. Birisi en basitinden bir düğüne bile gitse, gel düğüne gidelim, yemeğe gitse, yemeğe gidelim, şuraya gitse, buraya gidelim der ama her şeye davet eden bizler, neye davet etmeyiz? Allah'ın dinine gidelim. Davet etmeye çekiniriz, korkarız. Hatta yaptığımızda insanlar her davete açık olan küfür davetine açık olan insanların burası cami değil. Sen hoca mısın? Yani ne anlatıyorsun? Biz özgürüz. Yani özgürlükten bahseden, kendi pis fikirlerini anlatırken özgürlüğü savunan insan sen anlattığında özgürlüğünün kısıtlı olduğunu, kısıtlandığını ne yapar? Haykırmaya başlar, hep çiftte standart yaparlar. Yani Müslüman görünümüne bir insanı gördüklerinde rahatsız olan insanlara, neden rahatsız oluyorsun? Sen niye böyle geziyorsun? dediğinde, aa bu benim özgürlüğümü kısıtlıyor.、E、sen bana laf konuştuğunda sen özgürsün. Ben sana laf konuştuğunda niye özgürlüğüm kısıtlanmış oluyor ki? Sen de beni kısıtlamaya çalışıyorsun. Eğer madem güya ne diyorlar? Ne o zil demok Demok ya、yani、neyse artık Dilim dönmüyor bu küfür kelimelere de Halbuki İslam'da fıtratın neyi vardır Bir düzgünlüğü vardır İslam'da hiç kimseye dayatma Yoktur ne vardır bir davet Vardır onun fıtratına Bırakılır fıtrat kendiliğinden Ne yapar onun doğruluğunu Kabul eder gider kardeşler Allah bizlere hayır versin Hayırdan ayırmasın Ve davet peygamberlerin、e, salatı selam onların üzerine olsun görevidir. İnsanın nefsini azaptan kurtarır, aynı zamanda da imanının zirve yapmasına davet ne yapar? Sebep olur. Hepiniz şöyle hayatınızın bazı kesitlerinden bir anınızı düşünün, birine bir doğruyu anlattığınız anı düşünün, o gün yatağınıza girdiğiniz. O taze taze böyle ılık ılık o imanın lezzetini、e, a, tattığınızı düşünün. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? Allah'a anlatma, Allah'ın dinini anlatma, birinin onu anlamasına sebep kılma da ki hal ve hareket insanana ne kadar ne yapar huzur verir. İşte bu peygamberlerin aynı zamanda nedir görevidir. Bunu bir de tersden alın. Her kim bir münker gördüğünde. Onu izale etmediği takındığı tavırda onun imanının nerede olduğunu ne yapar gösterir. Allah bizlere hayır versin. Öyleyse davet aksatılmamalı, emrolunduğu gibi insan dost doğru olmalı, nefsı devamlı ibadetten meşgul etmeli çünkü insanın nefsı ibadetten meşgul olmazsa neyle meşgul olur? Küfürle meşgul olur. Haklan iştiğal etmediğin nefsini küfür istilayedir, bunu unutma. Helal lan uğraşmadın, hayırlan uğraşmadın, ibadetlen Allah'ın zikrileri ile uğraşmadın her anında unutma ki küfürlen iştiğal içindesin. Evet, herkes kendini çok iyi bilir. Zaman harcayarak, kafa yorarak, çalışarak, konuşarak doğru yola davet etme. Müslümanın en önemli uğraşı, kaygısı olursa bu aynı zamanda insanın da sağlam durmasına, şeytanın onu saptırma ve fitneye düşürme uğraşının ne yapar? Önünü keser. Düşünün bilgili alim, Allah'ın dinini bilen birisi Allah'tan en çok nedir? Korkan birisidir. Fitneye en çok düşen insanlar maalesef cahil, kuru gürültülü, bağnaz veyahut Ee, dik giden Allah'ın dininden yoksun olan nedir? İnsanların kişiliklerinin getirdiği akıbetlerdir. Öyleyse davet ederek hem Allah'ın yardımına mazhar olacağız hem de şeytanın fitnesini ne yapacağız? Önüne geçeceğiz kardeşlerim. Evet. Yine bu şekilde davet insanın kendisiyle kazanılan büyük sevabı da ilave edecek olursak Bu sevapta sebatı ne yapar? Artırır. Gerilemeyi, bozulmayı ne yapar? Engeller. Çünkü hücum eden bir insanın hiçbir zaman savunma, yapma ihtiyacı ne olmaz? Olmaz. Evet. Allah davetçilerle birliktedir ki onları sağlamlaştırır ve hatalarını da ne yapar? Örter. Aynı zamanda davetçi bir insan doktor gibidir kardeşlerim. Bilgisiyle, tecrübesiyle Doktor nasıl görünen hastalıklarla mücadele eder, tedavi ederse davetçi bir insanda görünmeyen yani manevi hastalıklarla, kalp bozulmasıyla, minafıklıklarla veya ihtilalsızlıkla, samiyetsizlikten, bilgisizlikten ne yapar, uğraşır, bunlarla savaş verir ve hastalığa yakalanan o insanlar eğer o davetçilend karşı karşıya gelmişse Onun sözüne kulak verdiği müttetce ne yapacaktır? Aranacaktır, kurtulacaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar madenler gibidir diyor. İşlendikçe parıldar diyor. Ya insanların cırufları gider içindeki özleri ne yapar?、Ön、şeye çıkar. Ama bir adamın Medine'yi böyle hadisin baş tarafını almadım. Tozu duman'a katarak gittiğini görüyor. Adam terk ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine yani dinimiz demirci körü gibidir. Pisini atar, temizi içinde ne yapar bırak kırk ediyor. Yani ayak uyduramayan da tozu dumanı ortalığı karıştırarak zırtıklanarak aynı tavuğun yumurtladığı gibi baara baara ne yapar gider sonra. Ne tavuk ne yumurtlu ortada hiçbir şey kalmaz ama Müslümanlara hala ortadadır. Ama yumurtiyen yoktur. Yine sebatın en önemli etkenlerinden birisi sağlam insanların etrafında bulunma. Düşünün şimdi sizler sağlam sıfatlı insanlarla berabersiniz. Sizde de aynı karakter, aynı cesaret, aynı metanet Aynı hoşgörü, aynı infak duyguları kabarır mı, kabarmaz mı? Mesela bir gün, hiç unutmam, bir gün mesela akika yemeği vardı. Akika yemeği vermiştik. Bir arkadaş geldi böyle, hocam özelde bir soru sorabilir miyim? Tabii dedim, buyur. Dışarı çıktık. Akika ne dedi ya? Bu ne dedi? Yani yemek, memek falan diyorsunuz,、yani、anladık da Ben bunu anlamadım hocam diye. İçeride dedi hani mahcup olma, küçük düşmek istemedim dedi ya. Bana bir anlatır mısın? Halbuki ben her akika yemeğinde de bir şeyler derim. Hani Erdoğan çocuk akıkaya rehin doğar ama çocuk adam anlamamış. Gayet normal kardeşler. Ona bu doğru anlatıldığında artık o akika yemeğe veya akikanın ne olduğunun bilincine varır mı? Ama bu sağlam insanlar... Bilgili, karakterli insanların yanında olan insanlar da olur.、E、başka yerde zaten hayatında Müslüman olduğunu söylediği halde duymamış ki bu adam. Duymamış. Ancak karakterli, sağlam insanların yanına geldiğinde duyacağı şey bunlar. Veyahut İbni Mesud'un dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Biz falan savaşta diyor korkudan tir tir titriyorduk diyor, titriyorduk. Ve Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in etrafına toplandı korkuyu yendiktir. Yani korkuyu bile bir insanın etrafına sarılarak insan ne yapabiliyormuş, yenebiliyormuş. Oğullar diyor cesaretliydi ki biz titrerken diyor, o diyor ne kadar kalabalık müşluk topluluk var, onların içine atılmak istiyordu. Biz heder olacak diye katrını kaç kişi tutuyorduk, yine de zor zapt ediyorduk diyor. Katırı bile zıngır zıngır titriyordu yani atılacağım diye diyor. ama biz korkuyorduk diyor, o kadar korktuk diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, burayı bundan geçeyim. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilidi öyle insanlarda vardır ki kötülüğün anahtarı, iyiliğin kilididir diyor. Allah bizi iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilidi olanlardan eldesin. Alim, salih. Ve insanları hakka davet eden kimselerin etrafında bulunan insan her zaman sebat ehli, yardımsever, yiğit, cömert, hoşgörülü, cemaatçi yapıya sahip ne olur? İnsanlar olur. Yani bizler birbirinin varlığıyla birleşebilen, güzelleşebilen insanlarız. Eğer iyi insanlar bizleri çekip çevirmezse diğer topluluklardan ne farkımız kalır ki kardeşler? Yani dünyayı ifsad eden de bir insandır, dünyayı ihya eden de bir insandır. Yani bunların etrafında toplanmadır. Veyahut onların söz ve amellerinin peşine giderek, toparlanarak gitmektir. Düşünün aynen Adem aleyhisselamla ilgisi düşünün. Rahmanın dostlarını düşünün, şeytanın dostlarını düşünün. Öyleyse gittiğimiz yola, gittiğimiz insanlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Evet. Yine Allah'ın yardımına ve Allah'ın yardımının geleceğine, İslam'ın olacağına, dinin tamamlanacağına katiyen inanmaktır ki böyle olan bir insan her zaman her türlü sıkıntıya ne yapacaktır dayana bilecektir ve ayetlere baktığımızda nice peygamberler vardır ki beraberlerinde birçok Allah herleri bulunduğu halde savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever demiştir. Evet. Her ne olursa olsun sabırlı olacak ve Allah Hazire ve Celle'ye güvenecek. Hatta ayeti kelimede dikkat ederseniz Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı yakın kardeşler. Yakındır. Muhakkak Allah'ın yardımı ne yapacaktır? Gelecektir. Sen buna şefsiz, şüphesiz ne yapacaksın? İman edeceksin. O Allah'tır. Dilediği topluluğu, ferdi istediği gibi imtihan eder. İstediği belaya, musibetler ne yapabilir? İmtihan edebilir. Siz buna neden yapıyorsunuz? Sorusunu ne yapamazsınız? Soramazsınız. Bize düşer nedir? Sabretmek. Hatta Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi Kabe'nin duvarına bir minder koyup oturmuş güneş denirken. Sahabeler işkence dönemi işte kimin üzerine taş konuyor, kimi demir testerelerle taranıyor. Dayanamayarak toplanıp Allah Resulü'ne geliyorlar. Allah'ın yardımı ne zaman? Ne zaman Allah bize yardım edecek dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam o kadar kızıyor ki minderini fırlatıyor diyorlar. Vallahi ta sana dan şuraya kadar bir kadın merkebinde tek başına yolculuk yapacak. Vallahi yalnızlıktan başka bir korku duymayacak. Siz acele ediyorsunuz diyor. Siz acele ediyorsunuz. Yani dininize güvenin Allah'ın yardımına ne yapın güvenin Allah'ın takdiri neyse o muhakkak ne yapacak kalacak kardeşlerim. Eh. Davamıza. İslam davasına ne yapacağız? Güveneceğiz, kararlı hareket edeceğiz, çözülmeyeceğiz. Evet, başka bir madde, batılın gerçek yüzünü bilme ve ona kanmama. Biliyorsunuz, inkarcılar, münafıklar, kalbi ters düş, düz olmuşlar, insan, Müslümanları her zaman aldatma yoluna gitmişlerdir. Hatta Maide suresinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi, Onlar sizin yanınıza girdiklerinde kafir olarak gelir, kafir olarak giderler ama ne derler? Biz de inananlarız, biz de Müslümanlardanız derler diyor. Maalesef bizler çok çabuk aldanan insanlarız. Adem Aleyhisselam'a iblis, iblis suretiyle gelmiş olsaydı Adem babamızı, atamızı veyahut Adem Aleyhisselam'ı aldatabilir miydi? Ona... Ben size nasihatçı bir şeyhim diyerek gelmiştir ve Allah adına da ne yapmıştır, yemin etmiştir Adem aleyhisselamı böyle kandırmıştır. Yani biz Müslümanlar Allah adına aldatılabilmeye çok müsait insanlarız. Şu günkü yaşamış olduğumuz topraklarda da bunun çok bariz örneklerini canlı canlı ne yapıyoruz şu an, yaşıyoruz kardeşlerim. Öyleyse. Bizi Allah adına aldatmaya çalışan insanlara karşı da ne yapacağız? Dola, duyarlı olacağız ve aldanmayacağız. Çünkü aleyhissalatü vesselam mümin bir delikten iki kere ne yapmaz? Sokulmaz diyoruz. Evet. Mesela Rad suresinde köpüğün misali var.、E, akan nehrin、e, köpülmesi var. Suyun önünün çer çöplen、e, tıkanması, suyun gücünün kırılması vardır. Ama o köpüğü aldığında, engelleri kaldırdığında daha da bir gür, daha da bir güçlü aktığını ne yaparsın görürsün diyor. Öyleyse kanmayacağız. Kandığımızda da doğruyu gördüğümüzde hemen doğruya ne yapacağız? Tabii olacağız. Yanlışta ısır ne yapmayacağız? Etmeyeceğiz. Yine düşmanlarımızı tanıyacağız, hesap etmediğimiz yerden saldırıya geçeceklerini ne yapacağız tahmin edeceğiz ve o yerleri ne yapacağız kapatacaz. Düşünün geçen sene Ramazan sohbetleriydi yanlış hatırlamıyorsam bir bir haftasını tefsir ayırmıştım. Orada yanlış hatırlamıyorsam Müzdemmel suresiydi. Onlar diyor sizi her köşede her yerde ne yapar gözetlerler. ve sizinle alay ederler. Evlerine gittiklerinde de hep sizden ne yaparlar? Bahsederler diyor. Yani kafirlerin, müşriklerin işi bu kardeşler. Müslümanı gözetleme, onunla alay etme, açığını arama, insanların içinde onun şanını küçük düşürerek o Müslüman topluluğunun büyümesine, filizlenmesine, güçlenmesine ne yapma? Mani olmadır. Bunların Bu kafirlerin yani değişmez ahlakından nedir birisidir. Biz bunlara ne yapmayacağız? Kale almayacağız, önemsemeyeceğiz. Evet. Yine kararlı davranmaya yardımcı olacak huyları edinme. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın. Bakın Bukhari ve Müslim'de gelen başta gelen rivayetlerden bir tanesi. Bunların en başında nedir? Sabır huylu gelir. Ali sallallahu aleyhi ve sallam hiçbir kimse saburdan daha hayırlı ve bol bir hediyeyle ödüllendirilmedi demiştir. Sabur nedir? İnsana en zor, en sevaplı olanı musübetlen karşılaştığında sabretme olayıdır ki İmamü Şafî'nin de dediği gibi Allah kendisinden razı olsun、e, Muhammedül Mecitine hiçbir sure inmese sifşu inen asıl suresi onlara ne yapardı? Yeterdi diyor. Bütün insanlar hüsranda. Sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Öyleyse biz de huylarımıza ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Acele etmek neydendir? Peki biz aceleci miyiz, sabırlı mıyız?、He? Öyle misin? Sabrı katı gereği yani. Bak bak bak değişti şimdi. Ben aceleci birisiyim ama sabırlı olacağım. Aceleciyiz dedi mi kendin insan ne yapmaz? İtiraf etmesi için arkadaşımızı böyle. Çünkü bizler çoğul konuşarak kendini hep unutan, hep toplumu gören insanlarız. Ya kardeşinin gözüne bakacağına, kendi gözüne bir baksana. Kardeşindeki bir hatayı görmeye çalışacağına kendine baksana. Kendini düzelten toplumu düzeltir kardeşler. Toplumu düzeltmeye çalışıp kendini unutan her şeyi bozar. Düşünün şimdi ben sizlere dinini öğreten birisiyim. Sizi düzeltmeye çalışan birisiyim. Hırsızım, yalancıyım, bozuğum. Ya sen şimdi biraz beni tanıdıktan, öğrendikten sonra Eğer bende bu vasıflar varsa sen demez misin ya şu anlattığı hayatında olmayan bir adam? Ben bunları anlattığım hayatına öğrendiklerim hayatıma geçsem, a bunun gibi kırsız olacağım, yalancı olacağım deser. Ya davet başarılı olur mu? İnsan önce kendini düzeltecek. Anlattığı, öğrendiği, duyduğu ile ne yapacak? Kendini sorgulayacak. Eğer kendinizi sorgulamazsanız, Ne kendinizi düzeltebilirsiniz, ne şahsiyetinizi, ne de karakterinizi. E,、evet. demek ki ilk kuyulardan birisi buyumuş. Bunu genişletebilirsiniz. Mesela Ali sallallahu aleyhi ve sellem öyle cömertti ki diyor, mesela Ramazan ayında rüzgardan da diyor daha fazla. Şimdi cömertliğin bir insana verdiği bir haz var, bir de Allah'ın hoşuna gitmesi vardır. Bu kuyularlar ne yapacağız? Kuyulanacağız. Sevdiğimiz manlardan Allah yoluna ne yapacağız? İnfaq edeceğiz ki Allah'ın yardımına masar olacağız. Darlıkta da, hastalıkta da, güçlükte de Allah'a hatırlayacağız. Başımız sıkıştığında, yani ne olursa Rabbimize döndüğümüzde Rabbımızın bize icabet ettiğini ne yapacağız? Gereceğiz. Yani her halde kader. Başka. Salih kimselerin nasihatını dinleyeceğiz. Biliyorsunuz kardeşlerim, Müslüman'ın bir fitneye uğradığında ve Rabbi onu arındırmak için imtihan ettiği zaman sebat sağlamasında bazı faktörler vardır ki bu da salih insanların nasihatı. Mesela bir tarihte sabredenler ve şükredenler diye bir kitap okumuştum. Allah kendisinden razı olsun İbni Kayım El Cevziye'nin. Ne kadar uydurma zayıf birçok şeyler de olsa ama kitap hakikaten insana bir şeyler veriyor. Mesela bu bablan alakalı oradan birkaç tane aklımda kalan şeyizliklediğim. Sohbetten eve giden bir adam eve bir bakıyor ki tam takır hırsız girmiş hiçbir şey bırakmamış. Hocasına haber verir hocam ne yapayım sabret. Evde diyor hiçbir şey kalmamış neden sabrediyim. Eya şeytan diyor kalbine gilseyi mannalsa hemen sukut ediyor. Birileri ki babdan bir tane örnek daha vereyim. Bir talebe bir şey yapıyor hapse düşüyor. Ne yapayım diyor hocasına sabret diyor. Sabret diyor. Sonra bir mecusi kafirle aynı parangaya vuruluyor zincire. O nereye giderse bu da gidiyor. Ne yapayım sabret diyor. Adam. İsal oluyor, <gülüyor> ha bile onunla birlikte aynı eza'yı çekmeye başlıyor. Ne yapayım? Sabret diyor. Nasıl sabredeyim artık sabır kalmadı diyor. Diyor ki, onun diyor belindeki zünnar sende bağlı mı olsun diyor. O zaman o insan sesini ne yapıyor? Kesiyor. Yani sen Müslümansın, o kafir diyor. Ondaki belindeki bağlı olan sende de mi bağlı olsun diyor. Demek ki kardeşlerim salihlerin söylediği güzel bir söz veyahut Lokman'ın oğluyla bağlayalım. Aleyhissalatü vesselam Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum alimlerin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl çürümüş, kurumuş, toz toprak olmuş bir yere düşen bir rahmet nasıl orayı yeşertiyorsa... Aynı okurumuş, katılaşmış, kaskat olmuş kalplere alimlerin söylediği bir tatlı söz ne yapar? Öyle yeşertir diyor. Hakikaten öyle değil mi kardeşler? 99 kişiyi öldüren bir insanı düşünün. O insana 100. kişi ne yapıyor? İstediği şeyi söylüyor, hem canını kurtarıyor hem de o insanın hidayetine ne yapıyor? Ne yapıyor? Veysel oluyor. <gülüyor> Yine sebatı sağlayan etkenlerden bir tanesi cenneti ve nimetleri düşünme, cehennemi ve cehennem azabını düşünme, insanın aklını başına ne yapar? Tevşirir. Düşünün şimdi, kötü kadınlara müptela olan, onlara bakan, onlarla sırnaşan, konuşan, lalibali geyik muhabbi şubu yapan insanların Bunun karşılığında cennette tertemiz hurileri, kılmanları kaybettiğini düşünsün. Yani ahirette cennette verileceği nimeti sen dünyada almaya çalışıp pise ne yapıyorsun? Pislenene, kirlenene talip olup temizi bırakıyorsun. Veyahut cennette birçok nimete karşılık dünyadakini ne yapıyorsun? Arzuluyorsun. Aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi... Dünya müminin cehennemi, kafirin cenneti. Eğer burayı cennet ediniyorsan, cennette gibi yaşamaya çalışırsan, ahirette o korktuğun ateşe, pardon, korkmadığın ateşe ne yaparsın? Geleksin. Evet. Cennet, mutluluklar diyarı, acıların dindiği yerdir. Müminlerin son konaklama mekanıdır. Nefsin Karşılıksız fedakarlıkta bulunmama veya çalışmaması cehenneme girmeye nedir sebeplerdendir. Allah bizleri cennetten mükafatlandırılsın, cennette cemalini gören samimi kullardan ilesin kardeşlerim. Hı -hı. Cennette mesela dünyayı düşünün altın altın savaşları. Altın bulma, her işi gücü bırakıp gömü peşine giden dangalık şey. İnsanları düşünün. Ee, bazen insan da ucunu kaçırıyor. Varını, yoğunu, servetini bu yolda harcayan, zamanını harcayan, hayallerini bozan insanları düşünün. Cennet baplarına hiç baktınız mı? Bak ilk karşılaşacağınız şeyler orada diyor bir suvari 100 sene gider o som altından ağacın her tarafı altın olan bir ağacın gölgesinde ne yapmaz çıkamaz. Ya şimdi sen bu rivayetleri okuyunca bu gömülmüş, memülmüş falanmış filan bunların peşine düşer misin?、Hı? Boş boş oraya buraya gider misin? Bir yaprak gibi savrulur musun? Aldığın bir nefesten dahi hesap veren bir kul olarak bu boş düşüncelerin peşine gider misin? Bak ben öylelerini tanıyorum ki bu gibi aptallıkların peşinde giden. Bulunduğu evi bile yıkmışlardır. Gömü var diye bunlara fitne atmışlar. Gaza gaza gaza evlerini bile göçülmüşler. Veyahut bu tür insanlara, oralara gidip kazanlara bir su verir misin de şuradan. Sana bir su vermeye yüksünürler. Gel dağın başında gömü var de. Karanlıkta gider, kepçe ile ancak hazır, kepçe tutar, damın başında, sırtında çıkar, sırtında çıkarır. Orayı ne yapar? Eşerler bir yaraya merhem olmazlar. Ama cennette bir ağacın gölgesinden hızlı giden bir suvari, som altın olan bir ağacın gölgesini 100 sene gidecek, ne yapamayacak? Cennete çıkamayacak. Başka. Öyle şeylere insanlar dünyadayken gözünü diker ki rahatlığa şuna buna falan. Cennette bir eziyet var mı? Bir sıkıntı? Kazayı hacet bile yok. Ne yer içersen iç sadece gelirme yoluyla ne yapacak? Çıkacak. O gelirme de nedir? Gene mis gibi ne yapacak? Kokacak. Yani o kadar açgözlü insanlar vardır ki azıcık bir midesi vardır insanın. Onu doyurmak için helala, harama dikkat etmeden habire ne yapar? Gider. Ama orada cennette ne kadar yersen ye, şişkinlik olmayacak. Bezginlik olmayacak. Hatta diyor orada oturan insanlara diyor ta dibine kadar sarmaşıklar olacak. Öyle meyveler bitirecek ki diyor sen bir tane alacaksın, yiyeceksin. Daha diyor ağzından geçmeden aynı yerden başka bir meyve... Ve onun lezzeti, tadı hiçbir insanın göremeyeceği, duyamayacağı hazlar diyor. Allah hepimize hayır versin. Ama cehennemden bir mesela bir şeyden bahsedelim. Bir adamı diyor ateşten diyor dağ olan bir yere yürü denir diyor. O insan diyor daha diyor yürümeye başladığında alttan vuran ateşten etleri, yağları erimeye başlayacak diyor. çığlık çığlığa tepeye geldiğinde diyor tekrar dağa düşecek tekrar et kemik giydirilecek ve azabı diyor o Allah'ın takdir ettiği kadar böyle ne yapacak devam edecek diyor şimdi kardeşler bir muma dahi ufacık bir ateşe dahi dayanamayan bir nefsimiz o eriyene nasıl dayanacak ve orada da bir ebedilik söz konusu öyleyse Gidişatımıza, halimize ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve düşünün mesela İslam'da Müslümanın Müslüman'a kanı, namusu, malı nedir? Haramdır. Kim bunu ihlal ederse bir bedel öder. Kanına göz diken canı ilan öder. Namusuna göz diken canı ilan öder. Malına göz diken Bedeninden bir parçayla ne yapar? Göz dik verici. Toka yok mu? Hayır yavaş. Hemen veriyorum. Tamam. Kızmayalım. Tamam mı? Tamam. tamam. Öyleyse İslam'da bu hüküm varken Müslümanlar birbirine saldırır mı? Ama sakın diyor kafirler gibi bir arada oturup Yiyip içip muhabbet edip sonra da birbirinin kafasını kofaranlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Bak bu onların ahlakı. Ama bizim böyle bir ahlakımız mümkün değildir. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır versin. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. İnşallah öbür hafta da Sebatı gerektiren durumlardan fitnenin ve fitne çeşitlerinin üzerinde duralım. Mal fitnesinin insana kaybettirdiği makam, eş, çocuk, baskı, işkence, detçal, cihat gibi bazı meselelerde fitnenin insana kazandırdığı ve kaybettirdikleri neler? Bunu işlemeye çalışalım. Bugünlik inshallah bunundan iktifa edelim. Allah Azze ve Celle hepimizi すばらしいです。 スタッフがウェイトを降り